Evet devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Gezi parkı dinleşi özelliğini yayını devam ediyor. Gün içerisinde açık gazeteden sonra gün boyu daha doğrusu farklı programcı dostlarımız bu konuyu farklı açılardan değerlendirdi. Biz de bu güncel daha doğrusu sanat aktivitesi programında da şentin, kentin bize kalırsa tek aktivitesi olan bu eylemliliğe gidiyoruz. Bu arada Çıplak Ayaklar Kumpayası'ndan hoş bir ileti gelmişti. Oradan belki e, ilerleyebiliriz. Onlar kapatıyorlardı sezonlarını bir, bir kapanış festivali yapılacaktı. Bizim festivalimiz İstanbul çapına yayılmış bir festivalle karıştı. Artık festival sokaklarda sahnede değil demişler. Bu festival e, anı herkesin sokakta esasında kendini ortaya koyduğu bir özel gösteriye dönüştü de denilebilir. Evet Harun Tekin bizlerle beraber o da günlerdir sokaklarda telefon attığımızda şu anda Harun merhaba. Merhaba. Merhaba Arun. Evet Merhaba. Ee, biz de takip etmeye çalışıyoruz. Neler oluyor sokakta arada gidip geliyoruz ama sen de pek çok yol kat ettin Pek çok epey aşırı da gaz yemedin diye ümit ediyoruz. Ee, ama... ee, aşır aşırısını bilemeyeceğim ama rekistasyon e kürtülümüz oldu artık. <gülüyor> evet. dair Bir ayırt edicilik değil mi? Şu gaz şöyle bu gaz böyle. Diye. Ben tarla başındakinin son içimini çok beğendim ama gerdeki <gülüyor> daha fazla. ...farklı yemeklerle beraber alınabiliyor. <gülüyor> evet, evet. Aşırı gaz kullanımına <gülüyor> dair pek çok açıklamada geliyor bu arada. Polisin orantısız şiddeti şaka bir yana. Gerçi bir biçimde hayat tarzına da dönüşmüş vaziyette herkes maskelerle dolaşıyor. Pek, yeni aksesuarlar olan. Yeni aksesuarlarımız da onlar onu da söylemek lazım. Zaten evet yani o korku eşinin aşılmasında e, evet. simgelerden bir tanesi herhalde gaz maskesi olsa gerek. Evet, gözlük Şöyle, belki olabilir. Diyaloglar... Aslında şimdi dedik şaka bir yana diye de ama artık hani şakası yapılmaya başlayan şeyler o kadar arttı ki bir yandan Hı. tabii ki yaralananlar ve e, hatta daha ağır e, durumda olanların hikayeleri kulağımıza geldikçe evet. kahroluyoruz. Ama evet. diğer yandan bu çok karışık duygunun bir arada olduğu bir durum. Hem öfke hem coşku hem e, isyan hem gurur bir arada burada. Kesinlikle. E, öyle olduğu için... E, yani ile hakikaten orantısız zeka kullanımının en kritik önem taşıdığı günlerden geçiyoruz. Ee, ve şakası yapılan ve usturplu bir şekilde şakası yapılan şeylerin artması da bana güven veriyor açıkçası. Evet. Özellikle iki tane daha yani hayatında belki 3000 kişi bile bir arada görmüş iki çocuğun Taksim'deki konuşmalarına şahit olduğunuz zaman ee, abi Toma geliyormuş. Abi hiç mi Toma görmedik? gelsinler şeklinde Hı. yani bu şey değil artık hani e, hakikaten görülmüş şey değil ha, hakikaten bu 90'lar kuşağının aslında hayata müdahalesinden başka bir şey değil bence. Evet bugün 90'lar kuşağının 68'i lafında duydum bu arada. Tabii ki arada o anolojide çok şey kayboluyor ama çok haklısın bir ortak deneyim paylaşıyoruz ki bu bütün dilde değiştiriyor. Aynen senin de söylediğin e gibi yani bir yandan bütün o yaralanmalar ve ölümlerle beraber tabii ki ama buradan her şey değişecek gibi de geliyor. Bugün bir açıklama vardı mesela Ressem Yavustanye'nin bir açıklaması. Gelecek kazandı demiş. Bu bir genel kültür savaşı değil, gelen kültürün savaşı demiş kendisi. Valla e, tabii ki katılıyorum. Bunun nasıl kazanımlarla gebe olduğunu anlamak zaman olabilir ama evet e, Yani işte cuma aslında dört gündür olup bitenlerin hmm. e, aslında en acayip tarasını vurgulamak lazım. Hmm. Bu kadar orantısız yani sonuçta çadırlarında uyuyan insanlara yapılan bir e, gaz müdahalesiyle olayların büyümeye hmm. başladığını unutmamak lazım. Hmm. Buna rağmen e, ve tabii ki araya katılan ve hiç yani, işte, onaylanamayacak şeyler yapan bazı göstericiler olduğunu biliyoruz ama bunların yüzde olarak hem sayısı hem de eylemlilikleri gerçekten çok küçük bir yer kaplıyor Evet bir tek problem var ya yani en tek problem yok da önemli bir problem şu ana dalga medyanın alçak sessizliği diyeceğim o da bugün yavaş yavaş yorulmaya başladı hı hı. onun nasıl bir fark yaratacağını şöyle söyleyeyim artık Dün gece Sabaha karşı e, Bittiği yerden bir yere ulaşmak için e, Ki artık dinlenmeye ihtiyacımız olan bir geceydi pek çoğumuz için hı hı. E, Taksiye bindiğimde Yani taksideki e, e, Taksinin şoförü olan e, abinin olanlardan Bir miktar haberi oldun ama gerçekten hiç, Neredeyse hiç haberi olmadığını fark ettiğimde Ee, şey yaptım yani Bu sonuçta e, o mahallede dolaşan Yani V yolu e, da Dolaşan bir taksicinin Hı. Ne olmuş canım öyle Allah Allah ne yer geliyor kulağımıza Herhalde doğru değildir Dedikten sonra benim anlattıklarım karşısında Afallamasını yaşadım Bunun Hı. üzerine gerçekten e, Bugün e, bir takım e, Kanalların Bu konulardan Hı. biraz daha bahsetmeye başlaması Çok e, anlamlı oldu Çünkü e, sosyal medyanın gücü diyoruz, eyvallah. Fakat e, evet. olağanüstü boyutta bir sansür karşı karşıyaydı bu gösteriler. Evet. Evet. Bu da bir nevi bildiğin mücadeleyle aslında kazanıldı baktığında ve direnerek kazanıldı. Yani bu çok klasik gibi gelecek kulağınla. Hiç, hiç klasik değil, direnerek o kadar çok şey kazanıldı ki. Yani yani hiç, hakikaten ortaklık duygusu... E, ...çok yüksek, adanmışlık duygusu çok yüksek. Hı hı. Ee, bir tek şey var. Yani eğer böyle bu, bu kadar sivil bir direnişten bahsediyorsak ki... E, ...yani Gezi Parkı adına konuşuyorum. Gezi Parkı'nın etrafından başlayan ve Cihangir, Taksim, Tarlabaşı, Gümüşsü, Harbiye diye o, o bölgede devam hı. eden şey... Hı hı. E, ...o kadar e, spontan ve sivil ve o kadar hiçbir kimsenin örgütlemeye gücün yetmeyeceği bir şeydi ki... Evet. ...bir de dikkat etmek gereken şey buna daire illa bir slogan atılacaksa içinde e, asker kelimesi geçen öldürmeyeceğiz ölmeyeceğiz kimsenin askeri olmayacağız kelimesinin e, evet. geçmesi gerekiyor Hı -hı. E, ama onun dışında da yani hakikaten e, bir, bir, bir, bir yani o meydanda hafta sonu inanılmaz görüntüler vardı bir araya gelmesi imkansız olan insanların başka bir zaman bir araya gelmesi düşünemeyecek olan grupların e, bir araya geldiğini gördük e, sohbet ettiklerini yani Cumartesi gecesi yanılmıyorsam saat 4 sularında ben birtakım sesler duyup <gülüyor> e, Cihangir'den o tarafa doğru ne oluyor diye bakmaya gittiğimde <gülüyor> insanların e, derin sohbetler ettiğini gördüm. Ve yani e, ki hani zor bir saatti. Bir i̇nsanlar yorgun olabilirdi işte <gülüyor> vesaireydi. Birbirini ikna etmeye çalışan e, insanlar. Yani sonuçta Gezi Parkı ve daha ileri giderek Taksim meydanı aslında Polis müdahalelerini bir yana koyduğumuzda nasıl bir şey olması gerektiğine dair bir deneyim sunuyor bize. Yani orasının aslında bir protesto mekanı olarak böyle olması değil aslında olabilecek olduğu hali gösteren günler bu. Evet. Bu günler böyle yani. Evet. Aslında biraz önce de söylediğin bu... Çeşitli eylemlerde gördüğümüz ve artık klişe haline geldiğini düşündüğümüz direne direne kazanacağız gibi sloganların gerçek hayata çıkıyor olması bile yeteri kadar önemli bir deneyim tek başına sanırım. Yani şimdi bakın bazı şeyleri insanların hafızasından olduğu gibi toplumların hafızasından da silemiyorsunuz. Evet. Evet. Bu ülke nasıl işte... Ee, 12 Eylül'ü unutmadıysa, nasıl e, Madımak'ı unutmadıysa, nasıl özel yetkili mahkemelerin yaptığı bütün sefillikleri unutmadıysa, nasıl e, işte Uludere'yi unutmadıysa, Reyhanlı'yı da unutmadıysa, Hı -hı. E, bu dediğiniz e, kazanımı da unutmayacaktır. Hı -hı. Çünkü unutulabilecek gibi bir şey değildir. Çünkü bu İstanbul'un gördüğü bence yani bu herhalde bu yüzyılda kesin ama belki yüzyılda erken 20 yüzyıl yılı kastediyorum ama e, büyük ihtimalle süredir gördüğü en umut verici şey diye düşünüyorum evet. ki e, çok dikkat etmesi gereken şey eylemcilerin din yani direniyor olmanın ötesine geçmemeleri herhangi bir şekilde bir saldırı da e, bulunmamaları çok e, önemli zaten Çünkü buradaki entelektüel ve kültürel e, ve siyasi e, şey e, direniş Buna bir saldırı demek istemiyorum Çünkü savaş değildir de Sonuçta evet. ama ama bu direniş oldukça ciddi bir etki yaratıyor. Bunun ötesine e, geçen hareketlerin meşruiyet sorgulatıcı doğası var. O, ona dikkat etmek gerekiyor. Evet. E, yani bu yeni dili oluştururken dışarıda bırakmak gereken şeyler var ve bunun dışının en başında da galiba şiddet geliyor ve e, bunu da defaatle söylemek lazım. Bir biçimde itidal deyip sürekli konuşuyoruz halde sabahtan beri esasında kendi aramızda. Gerçekten Epey temkinli davranmak gerek. Birbirine yaklaşırken özellikle tüm o yaşanan polis şiddeti vesairenin tam tersi e, açıdan Aynen, konumlanmak evet. manasına zaten geliyor. Evet. Buyurun. Aslında bu yaşanan şeyler e, eninde sonunda e, haberi olmayanların da haberdar olduğu bir doğa kazanıyor şu anda. Yani evet. şu dünya kamuoyunda zaten e, olup bitenin doğasına dair pek bir şüphe yok. Hı -hı. Maalesef o bir ana dalga medyanın utanç verici kahne sebebiyle Türkiye kamuoyunda hala bazı olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Ee, ama e, yani bir ülkede hani 48 ilde birden gösteri oluyorsa <gülüyor> bir zahmet dinlemek gerekir. Evet. Harun çok teşekkürler. Biz de başka bağlantılara da geçeceğiz. Sen meydanda olacaksın. Biz buradayız. Bağlanırız. Tamam. Bitecek gibi de tamam. gözükmüyor bu direniş ve mücadele. Çok teşekkürler burada olduğun için. Ee, size teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.